352 Ebu Yahya veya Ebu Muhammed Sehl İbni Ebu Hasme el-Ensari Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Abdullah İbni Sehl ve Muhayyisa İbni Mesud sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince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 Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kaysa misafir oldu. Hur, hazret Ömen'in danışma meclisi üyelerindendi. Genç ve yaşlı alimler, Kur'an'ı okuyup bilenler, hazret Ömen'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple,